Allah'ın izniyle, lütfen bize biraz zaman verin. Allah'ın izniyle, Eûzü billâhi şemîi vel alîm min eşşeytânir recîm Rabbî eûzü bike min emsâati eşşeyâtîn bike Rabbî en yahdurûn Eûzü min bike min bike ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله ويغفر الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي العظيم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 Hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Kabirlerini bu şehadetlerin nuruyla, pür nureyle, ilk damla kanlarıyla günahlarını affeyle, mağfiret eyle, seyyahatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Allah'ım bir an evvel Elbap'taki operasyonunda muvaffakiyetler ihsan eyle. Daeş'i, Işid'i, kahru, mahvu, perişan Amin. eyle. Türk askerini her sahada Mansur muzaffer eyle. Allah'ım bu PKK, PYD belasında oralarda kümelenmişler.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 tiyatrolar sergilemek için ne planlar kurdularsa biz bilmiyoruz. Cahiliz. Önümüze bir şeyler getiriliyor. Efendim şu şöyle deniyor, bu böyle deniyor. Denilen gibi olmuyor. Arka plan başka oluyor. Zahirde kalıyoruz. İşin iç yüzünü bilmekten cahiliz. Sen her şeyi bilen. Allâmul gıyubsun <gülüyor> Allah'ım. Bu vatana, millete, bu ehli sünnet ve cemaate zarar verecek her türlü faaliyeti iptal ile. Amin. Her türlü ya Rabbi teşkilatı imha eyle. Amin. Her türlü niyetleri, azimleri iptal eyle. Amin. Her türlü Allah'ın faaliyetleri iptal eyle. Amin. Kurban olduğum sana Allah'ım, ehli sünnete, vatana, millete, Hangi dünyamız, ahiretimiz için, hayırlıysa onları acilen takdir eyle. Allah'ım amin. Allah amin. Ala ala ve Mevlana Muhammedin ve alâ alihi sahbihi ve selleme teslimen kethîrâ. Elhamdülillâhe rabbil alemîn. Amin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 değerini, Evliyaullah'ın büyüklüğünü, Allah Toslan'ın Ebu Ali'l-Fa'r Hazretlerinden e, tarikaten itisab etti. Ebu Ali'l-Fa'r Medi, anh, o Hazretleri bizim silsilemizdendir. Yani İmam Gazali Hazretleri de, onun şeyhi de, bizim e, Nakşi silsilemizde mevcuttur ismi. Ben zaten bu son hattata yazdırdığım kırmızı e,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 Veyahut ona yol göstermek, ona mürşitlik yapmak çok büyük bir iştir. Ee, bu, bunlar önemli şeyler. 13'ün için Ebu Halif Harim Hazretleri, e, bizim silsiledeki şeyi Yusuf emedani'nin Medani'nin şeyhidir. Yani bizim silsilede ondan sonra kim geliyor? Yusuf ve Medani Hazretleri göre bütün evliyanın reisidir. Bütün evliyanın reisidir Yusuf ve Medani. Ahmet Esev'in de şeyhidir, Abdülhalik Uçduvani'nin şeyhidir efendim Muhinüttün Çeşdi'nin şeyhidir. Ne kadar meşayikh edilsin, Abdülkadir Geylani Hazretlerine himmet etmiştir çocukken. Ne kadar mı edilsin, bakarsın Yusuf ve Medani'ye bir uğramıştır. Yusuf ve Medani'nin de şeyhi, Ebu Ali'l-Fârimedi'idir. Gattesallâhu a.s. İran'a bir ziyarette gitmiştim işte çok seneler evvel. Ee, bulduk kabrini elhamdülillah. Bir köydedir yani.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 Olmuyor diyor. Yani bu usta da bu mealde yani beyanları var ki doğrudur tespitleri. Evliyaullah'tan bazı bir bakışlan adamı yetiştiriyor, terbiye ediyor. Seyyid Ahmet el-Bedevi Hazretleri Mısır'da Tanta'da e, sutuhi, tavanda durur de. Al, gökle arasında hiç perde olmasın diye çatısız kaldı senelerce. Ve devamlı ibadet, taatleta taat, meşgul peçe takardı zaten, yüzüne çok nur vurur.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 Adam şeyin altına geliyordu, oturduğu bina. Tabi tek katlı tavanda duruyordu. O da misafir yani, evi de yok. Orada aşağıda adam geliyordu. İşte tarikat istiyor, cikir istiyor. Ona oradan hiç yüzünü bile göstermiyor. Teveccüh ediyordu. Teveccüh ediyordu, manen nimet ediyordu. Adam bir anda veli oluyordu. Ondan sonra diyorduk seni falan yere ve, halife tayin ettim. Git oraya, irşad et. Bir ziyaretle beraber. Tabi insanlarda da kabiliyetler varmış tabi. Benim gibi bir odun gitseydi, ne estağfurullah ya? Ya benim bilmiyorum estağfurullah Ne Ahmet Bedevi paklar ne bişey radıyallahu teala ve Otun olursan kütük kütük Ama şimdi ne yapacağız diye. Gerçi Evliya Allah taşa da lafını himmetini geçirir de İnsan kadar katı bir şey yok Katı kaba bir şey yok Ahlaksız bir şey yok yani Böyle himmet ederdi Ve bir nazarla mürşit yapardılar ya İmam Hazretleri yani Ahmet Pedevi devazetleri özelinde bunu söylemiyor, belki onu tarihi ondan biraz öncedir, çok aralar yok ama. Genel kaideyi söylüyor, tasavvuf eldeki teveccühü söylüyor, himmeti, bereketi söylüyor, temalatı söylüyor. Bunların menkıbeleri de çok önemli yani. Biraz da menkıbelerden de konuşmak lazım. Reddiye yapmaktan canımız çıkıyor, menkıbe anlatma vaktimiz kalmıyor. Halbuki Evliya Allah'ın... E,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 İmam Gazali itikatta, Akaid'de, ilmi, kelam'da zirve bir insan. E, onun Akaid kitabı var. Kavadül Akaid. Ak yani inançların kaidelerini yazmış. Elüstret itikadının temelini yazmış yani. Onu da dedim bir ders yapsam etsem ne yapacağız bakalım vakit yetecek mi de. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beğendi onu. Mana alevinde. Herkes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 onu kendi reddetti, şeyinde kitabında reddetti. Yani Hazreti Sıddık, Hazreti Faruka, Rıdvanlu Alim-i Ecmain muhalefet eden, muhabbet etmeyenleri Kainat Efendisi halekaya alır mı yani? Onlar o bulundu. Geri kalan alimler ekserisi kabul de gördüler. Hepsi uzun bir kısa ben şimdi unutmuş olabilirim. Ama İmam Gazali şeyini görüyor. Bunu kim yazdı dediler. Dedi İmam Gazel bunu çok beğendim dedi. Bu itikat kitabı tam eli sünnet üzerinde Bunu çok beğendim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan bir önem ediyor. Tabii maturid-i eşari meselesi var. Onlar eşaridirler fakat bu hafta mektubat dersinde uzun izah da yaptım. Yani nizâ lafzıydır. Maturid-i eşari arasındaki çekişme e, lafızlarda ve lukatlardadır. Gerçekte hepsi bir yere varıyor. İkisi de hak mezheptir. Bu itibarla e, İmam Gazali'nin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 Tabi manevi haller. Kim evliyaa Allah mağaraya gider, girer, kim evliyaa Allah dağa çıkar. İnsanlardan uzdet eder, insanlardan uzak durur. İnsanlar, insanlar adamı iflas ettirir. İflas ettirir. el <gülüyor> nasi bin nasm bin alamatil iflas. İhsan anne ben de hocamızda çok okurdu bunu. Yani insanlarla ünsiyet, yalnızlık istememek, illa yanımda biri olsun falan.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 Şimdi buyurdu, senin yapman gereken ey oğul, ey evlat dedi. İlim okuduğum zaman, kitap okuduğum zaman, ders mutalığa müzakere ettiğin zaman, o zaman medrese dönemleri ya işte, e, mollalar medreselerde, şimdi de var Allah sayılarını artırsın, amin, amin. medreselerde ilimle meşgul oluyorlar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 bazı şeyler, mukaddimeler, tasavvurlar, tasdikler zikrediliyor. Bu da neydi? hakikata, gerçeğe ulaşmak için istidlal yani, deliller getiriliyor. Yani bu deliller getirilerek karşı tarafların ikna edilmesi, münkirlerin imana getirilmesi, efendim şüpheye sokanların, şüphelerinin reddedilmesi için alimler çalışmışlar. İlmi kelam da makbul bir ilim. Akaid ilmi, biz de hep okuduk onu. Yani taftazani şerrini okuduk esasen. Ömer Nesefi'nin metnidir, bizi bağlayan da itikatımızın metni, Ömer Nesefi Hazretlerinin metni, kısadır, üç üç buçuk sayfa E fakat onun şerhi izahı çok gelir, İmam Teftazani e, Ona şerh yapmıştır, ilginçtir, bizim okuduğumuz metin maturididir Şa Şarih Şerhi yapan Teftazani, Şafi olduğundan eşaridir Bu da iyi bir karma oluşturuyor. Zaten itikadın metininde, matur-i de, şari de inanışan, inanılacak konular bakımından fark çıkmıyor zaten. Fark çıkmıyor. Ee, orada biraz İmam Taftazani, tabii bizim okuduğumuz şeylerde, ee, biraz mantığa girmiştir. Biraz felsefeye girmiştir. Efendim, İmam Fahru Razi de bu işin üstadıdır, erbabıdır, tefsir-i kebir sahibi yapar bu işleri. Ama öyle bir yapar, niye yapar?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 O evvelce kitaplarımı toplarım, bir konuda 20, 30, 40 kitap sayfalarını yazarım, kaynaklarımı toplarım, ondan sonra alırım malzemelerimi önüme Öyle mi? O malzemelerden işte hazırlayacağım da insanlara itikadını içinde bir şeyler yazmak lazım. Hep de faziletli namazlar, oruçlar, zikiller çok yazıyorum, ikinci cildi yazıyorum, dualarım, onu da uğraşıyorum. Dünya kadar şerif topluyorum, ama biraz da itikadı tasvih, ya yani şu anda büyük bir tehlike.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 Ondan sonra kızım sen nesin onun işleri vardır, o çalışıyordur sen. Ne çalışıyor yatıyor ya diyor. Ondan sonra bir de bakıyor ediyor. Sabah namazına kalkıyorlar, işte sünnete duracaklar, onlar cemaat olacaklar. Efendim oyuna takip ediyorum meraklı kız. Ondan sonra bakıyorum Muhammed abdesti almadan namaza duruyor. Ya artık bu kadar da olmaz deyince anlıyor ki bu abdesti bozmamış. Yani... Abdestsiz kılacak hali yok. yok. Abdesti bozmamış. Bu da ne anlama geliyor? Sabaha kadar hiç uyumamış. Çünkü uzanıp da bir an dalsan abdest bozulur. Oturarak yaslanmadan bozulmaz ama sırt üstü uzananın bir o saniye dalsa bozulur, öyle mi? Bunun üzerine efendim işte o sorduruyor kerimesi i̇şte böyle, veyahut da kendi soruyor, bilmiyorum kapının arkasından. Diyor ki İlah-ı Şafi'ye sen diyor, sabaha kadar kıldın, sabaha kadar Kur'an okuduk, hattim yaptın, kendine çalıştın diyor. Yani çok cevap kazandın ahirette, defterin bol. Sevapla çıkacaksın. Ama ben diyor, ayet ve hadislerden şu gece şurada yattığım sırada bin tane fetva çıkarttım diyor. Fıkıh meselesi istinbat ettim, içtihat ettim diyor. Bin tane.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 Mahkeme diyor ki sen ne alakası var kadın nerede erkek mi görmüş ne alakası var nikanız barkidir sen böyle işte şübelenme falan yani onun ameli içtihat Has, namaz kılmıyor muydu teheccüd? oho iki rekatta Kur'anı katme diyor iki rekatta kaben içindeki katmetme şeyini çok anlattık size. Ondan sonra sabahlı Yasın namazıyla sabah kılıyor 40 sene. Yandaki komşunun kızı dedi ya. Anne dedi ne oldu dedi. Ya şu dedi yandaki binanın üstüne bir direk vardı dedi. O direk direği kırmışlar herhalde. Direk yok orada dedi. Kızım o Ebû Hanife idi dedi. Sabahkada direk gibi namazda dururdu. Vefat etti yavrum dedi. Karanlık dönemler her zaman böyle ışıklar yok Bağdat'ta o zaman.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 ne oldu diyor ya, evin direğini mi ne? Koparttılar diyor. Ee, gidiyor. Ebu Hanife gitti, kızım diyor Ebu Hanife gitti. Radıyallahu anh. E sen şimdi, bunlar hem amel yapıyorlardı, hem ibadet yapıyorlardı, hem içtihat yapıyorlardı. Her şeye nasıl yetişiyorlardı? Ya nasıl yetişiyorlardı? Rasulullah s.a.v'in methettiği adamlar bunlar. لَوْكَانَ iman اَلْنَا سُرَيْيَا لَنَا لَهُ رِجَالٌ min اَعْوْلَى İman Süreyya yıldızına kaçsa, şu Selman-ı Farisi'nin kabilesinden gelen bir adam onu oradan alır diyor. İmam-ı Azam'ı söylüyor. Bu hadis-i şerif İmam-ı Azam hakkındadır mesela sayınız. Çünkü Selman-ı Farisi'nin kabilesinden İmam-ı Azam'dan büyük alim yetişmediği için. Bunlar böylece alimi Kureyş otu vakıalar-ı ilme. Kureyş'in alimi yeryüzünü ilim dolduracak. İmam Şafii Kureyş'lidir.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 ve alâ aleyhi, aleyhi ve da okursunuz, amel ederiz inşallah. En korktuğum şey gafil ölmek Bundan dolayı ne yapmamak lazım? Gafil yaşamamak lazım Gafil yaşamazsan gafil ölmez Ama nasıl gafil yaşamayacağız? Bir bakıyorsun, daldırıp gidiyoruz Onun için Hep zikir üzere Mevla'yı unutmamak Yani onu nasihat ediyor diyor Evladım ömründen bir hafta kalsa Yani herhalde sen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 Yani ben adam affedemem ki el sünnet itikadına muhalifse o ayrı bir şey. Ama maalesef bizim kıstaslar, mizanlar, teraziler hassas ölçmüyor. Nefse dokunanlarda kavga gürültü sürüyor. Allah peygamber, eli sünnete, mezhebe, tarikata, tasavvufa, meşayika ne demişse demiş adam. Ya ben neni? Adamda kırmızı çizgi yok ki. Adam mesela geçen gün yine bir tanesi ne diyor?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 Kini geçmez, hasedi geçmez, buzu geç. E böyle Allah'ın zura çıkarsan nereye yarayacak? Evvela diyorum Tasavvuf ilminin konusu ne? Tasavvuf ilminin konusu, ihtisası ne? Oturdun, beş bin Allah dedin, beş bin la ilahe illallah dedin Murakabe de yaptın, murakabe Murakabe ince bir şey Allah'ın sana çok yakın olduğunun tefekkürü akrabiyet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 Ameller arasında faziletler arasında en çok neyi gördünüz? İmam Gazzali yazıyor bunu ihyada. Dedi ki: Ebu'l-Mürtemir'in tesbihati var. Bir zikirler yapmış. Bu ahirette ona çok değer verildiğini gördüm. En çok o zikret değer veriyor melekler. O duaların kitabından acayip bir tesbihat. Adede makalek va dedim ma uhalik ve zinet ma halik ve zinet ve ve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 Sevap istemiyorum. istemiyorum, enayimim hesabı. E şimdi kafam bu kadar basıyor işte. Bak orada ne niyetle yıkılıyormuş. Amir ibn Abdillah radıyallahu anh, Evliya Allah'ın her gün bin rekat nafile. Allah. Ebu Bekb'in Ayyaş radıyallahu anh, evinin bir zaviyesi köşesinde 18 bin hatim yapmış. 18 bin hatim bir yerde oturup sıralı zikirle meşgul oluyor. Kehmes Bunda adını yeni duydum ben bu bari. inceledim. Kehmez. Kehmez İbnü'l Hasan Radıyallahu Anh. Evliya ulan en ileri gelenlerinde. Her ay virdi 90 hatim. Nereye tekabül ediyor? Günde üç tane. Nasıl yetişiyor bu adam? Zamanlarına bereket verilmiş, ömürlerine bereket verilmiş. Rumey İbn Hanî Radıyallahu. Anh. Her gün tesbih, zikir. Sendeyiz Nakşibet tarikatında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 Hoca sana ne ya? Adam gece üçünde yemek yiyor. Ya ben onu demiyorum ki. Yine laf anlamadın. Kaç? Whatsapp'ta kaç takipçisi var biliyor musun? O gece ikide yemek yapanı. Yedi bin. Benim kaç takibim var şeyde YouTube'da? Yüz bine zor çıktı. Ne diyeyim size şimdi? <gülüyor> Fatih okuyacağım ama hayatınıza okuyacağım ya. Allah sizi ihya etsin yani. <gülüyor> ya biraz canlanın, kıpırdaşın ya.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 Dünya ilişkilerinden niyaz ede dünya dünya muhabbetine çeken şeyler. Değil mi? Yeni çıkan araba sitesine giriyorsun. Hangi model araba çıkmış? Benim hobim var, araba hobim. Ya arkadaş alacak param var mı? Yok. Boşuna meşgul oluyorsun. Zenginin malı zürdün, çenesini yorarmış. Ne işin var senin araba hobisin varmış bilmem nemiş. Param varsa git al.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 ben arpa sünnettir diye arpaya şey edeyim dedim, dayanayım dedim Baktım arpa da şeyden beter Ne onun adı? Beyazundan beter şey var karbonhidratı var biliyor musun? Onun için Merkeplere arpayı yiyediriyorlarmış Ondan sonra vur sırtına Bütün köyü taşıyor tabii arpa çok kuvvetliymiş Ha ben de dedim sünnettir dedim ya de, sen sünnettir Sabaha kadar teheccüd kılmıyorsun ki <gülüyor> Arpa sünnettir ama Oturup yatıyorsun yani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 Azaltmak yani, az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Mümkün mertebe insanlardan firar, firar, firar. Bunas'tan özlet et hakka gidelim, cemal-i bâke maalesef diyelim. Çünkü mutlaka insanlarla oturup konuştuğun zaman hasıl hayraim başka, evine misafir geldi, sen gittin mescit gibi bir oda yapmışsın, kapıyı kapattın orada meşgul oluyorsun. Olur mu bu şeyini? Olmaz. O zaman oradaki ibadet ne? Misafire natsın iyi misiniz demek. Çay getirmek, öyle mi? Ondan sonra hanım geldi, kahve tıklatıyor. Ne oldu? Ya komşu geldi ya, salonda seni bekliyor. Ben ibadetle meşgulüm. Ya böyle olmaz ki. Ama mümkün mertebe irtibatları ne yapmamak lazım? Çok. Artırmamak lazım. Yani gelirse hakkı terettüp eder, misafir edecekse. Çok samimiyet de iyi,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 Velek ki haram da olmasın, helalından da olsa boş konuşma, fuzulu hikayelerle ömrünü geçirtiyor bu adam senet. 13'ün diyor. Ne kadar az arkadaş, o kadar vakit sermayesi sana kalır. Bu kalan sermayede neyine yarar? Neyine yaramaz ya. Bilahi Allah desen 4000 büyük günahını sildirir. Bir şübanla abam diye desin, mizanı doldurur. Belki öleceğine denk gelir. Bilahi Allah imanını kurtarır.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 Namazdan sonra tesbihatımızı ikilerimi yaparsam, yatmadan evel okunacakları okursam, Secde Suresi'ni, Mülk Suresi'ni sünnet vesile okursam, bu bu gece cuma Gece Dukan Suresi'nde okursam, Kef Suresi'ni okumanın fazileti var ama yarın gündüz okumakta olabilir. İkisi de caiz. Bütün sünnetlerle amel edersem. Öyle mi? Yatmadan evvel abdesti bir yeniden bir tazelersem, kabir nur namazı kılarsam vesaire vesaire vesaire. Allah'ın muhabbetiyle nasıl meşgul olacağım?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 Bu sevgiyi izhar edelim. Alametlerini ispat edelim. İnsanlar Allah'a sevdiğini iddia ederler diyor. Efendim. Şeyh Abdurrahman Rumi Hazretleri. Eyvöl Veled'i şerh eden zat. Bu da 400 sene evvel vefat etmiş yani. Herhalde öyle dedi de dur bakayım. Yok 4000 bin, olsun 300. 300 olmuş Bu da vefatı yani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 Günahlardan vazgeçiyormuş, geçmiyoruz, kezzaptır diyor. allah Teala yalancı çıkmaktan muhafaza eylesin. Amin. allah Teala'nın muhabbetinin alametleri çok. Herkes iddia edebilir. Allah iddiada kalmaktan muhafaza eylesin. İspata geçenlerden eylesin. Mesela El-Mevtü Cislu Habib Lel Habib Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Allah'a kavuşmak istiyor musun? İstiyorum ama ölmeden. <gülüyor>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 Hayırlı uzun ömür Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Ama bu ölümden kurtulmak için, kaçmak için değil. Ölüme hazırlanıp ahirete daha fazla salih amellen, zengin çıkmak için. Bu niyetle olur? Yine Allah'ı sevmenin alametleri, Allah'ı sevmekle meşgul olmak lazım. Bir hafta kaldığı ölümüne deseler Muhabbetullah'la meşgul olmak lazım. E nasıl meşgul olacağız Muhabbetullah'la? Evet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 Hatta insanlar ne derler? Sen bunu ne kadar seviyorsun? Devamlı bunu anıyorsun derler. Devamlı Mevla Zikre meşgul olmak lazım. Allahu u Teala'yı sevmenin alameti zikri sevmek, Kur'an kıraatını sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetlerini sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve e ait olan bütün her şeyi sevmek. Sevgilinin, Allah'ımızın en sevdiği zat. Onun sünnetleri işte. Sakalı sevmek, sarığı sevmek, misvağı sevmek, şalvarı sevmek, cübbeyi sevmek, çarşafı sevmek, hep alamet bundan alamet. Sevgilinin sevdikleri bunlar. Uyanırdı misvak. Yatardı misvak. Abdest misvak. Namazdan evel misvak. Nasıl sevmeyeceğiz misvağı? Hayatımızın en mühim parçası olması lazım. Ama işte bu hemen kuruyor. Biz zaten kuru misvaklar alıyoruz. Kuru misvaklarda da o esas sünnetin tadı gelmiyor yani. Çünkü misvağın içindeki o acılık. O var ya, Mekke, Medine'de çok bulunur, taze misfak. O taze misvak çıktığın zaman, şey yaptığın zaman nasıl bir asit, nasıl bir oksit, yani böyle ya temizlik biliyor musun? Hiçbir diş macununda yok. Macunları bile ondan yapıyorlar. <gülüyor> Erak ağacının misfakından. Ben şimdi mesela ona çare buldum. O vakumlular taze kalıyor. Onu açar açmaz buzdolabına koyuyorum. Ondan sonra kağıttan sarıyorum, kağıt mendili güzel.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 kokusu var, rayihası kaybolmayacak yani. Canımız misvak ya. Yani. Canımız, hayatımız misvak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği şey. Allah sevmenin alametleriyle meşgul olacaksın. Misvan var mı kardeşim? Abdeste misvan hazır mı? Kullanıyor musun? Sabahına kadar misvak kullanacak mısın? Misvan taze mi, düzgün mü? Sünnete uygun mu? Bir karış mı? İnce olmayacak, çok küçük olmayacak. Parmak kadar olacak. Efendim, şu kadar olacak ters tutulacak olacak hepsi sünnet. Allah sevmekle meşgul olalım oturalım. Nasıl meşgul olacaksın? Sünnete ittiba. Hep kimi hatırlatıyor? Rasulullah hatırlatıyor Salallahu Alaihi Sarık onu hatırlatıyor. Misvak onu hatırlatıyor. Değil mi? Tesbih onu hatırlatıyor. Zikir aleti de. En son vefatında bile misvak istedi yani. Konuşacak hali yoktu vefat etmek üzereydi.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 Beden başka tarafta iş yapıyor. Kalp kendi kendine devri daim yapabiliyor. Zaten mühim olan kalbin zikridir. Dilin zikri maksat değildir. Maksat kalbin Allah'ı hatırlamasıdır. Zaten Allah zikri kalpte yoksa, kalp Mevla'da değilse dilin zikri laklakay lisan da kalır. Belki sevap vaat edilmiştir. Sübhanallah ve diyen zikrin sevabını alır ama mukarribattan olmaz. Yani adamı Allah manen yaklaştırmaz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 Eşilik Abdülkadir Gelani Hazretleri cennette, normal bir Müslüman da cennette. Aynı balı yiyorlar, aynı baklava yiyorlar. Ama ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Aynı baklavadan Abdülkadir Gelani'nin aldığı lezzetle, normal bir vasat Müslüman aldığı lezzet farklı. Aralarında o kadar fark var ki, dünyadaki avıyla baklavanın farkı kadar fark çıkar. Ama o da cennettedir baklava yiyor, en iyi lezzeti alıyor. Dünyada öyle bir lezzet yok ama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 Dilinle etmeden kalbinle de edebilirsin. Çünkü zikir tuvalette de düşmez. Tuvalette nasıl dilinle zikredeceksin? Kalbi çalıştırırsan zikir devam eder. Banyoda zikir devam eder. Çünkü zikirden hali kalınmaz, gafil olunmaz. Muhabbet, bütün iş mev Mevla'yı sevmek. İşte sevgi ağır basarsa her şeyi unutturur. Sevgi zikri getirir.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 Yusuf Aleyhisselam hapse attırdı Hapse attırdı ya 12 sene hapis attı koca peygamber 12 sene iftira yüzünde Sonra Aziz öldü Yani Süleyka zaman evliydi E zina O oh vakit bilmiyordu bir şey O aşk onun gözünü bürümüş Benim istediğimi yap da Ne olursa olsun E Yusuf aleyhisselam Allah helas etti Masum peygamber zina düşürür mü Allah'ın? رَبِّسِ اِبْنُ حَبْ اُلَيْمَا Bunların beni çağırdığı zinadansa hapis mapis ölüm daha sevgilidir ya Rabbi de Mevla'ya sığındı. mevlada da muhafaza etti. Sonra e, Kur'an-ı Kerim dualarında da bu biraz anlatılıyor yani bu onun duası var orada Rüsvü Aleyhisselam'ın Süreyka validemiz işte eşi öldü o da çok yaşlandı Süreyka validemiz bayağı yaşlandı Ondan sonra Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ın yollarına yine otururdu. Kenarlarda dilenci gibi, koca karı vaziyetinde, nene ne, ne yani, vaziyetinde değil, nene ne zaten. Nene ne olmuş, etmiş. Yine o aşkı geçmemiş. Hiç aşkı geçmemiş. Allah Allah! Ne aşk ya! Onun Yusuf Suresi kıssaların en güzeli oldu. Çünkü neden? Tamamı aşktan bahsediyor. Süleka Validemizin Yusuf Aleyhisselam'a aşkından bahsediyor. Yakub Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a muhabbetinden, sevgisinden bahsediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın Allah'a olan muhabbetten bahsediyor. Hep muhabbet, muhabbet, muhabbet. Onuncu kısaların kıssaların en güzeli, muhabbet konusunu işleyen kıssalardır. Ahsen el-Kasas onun oldu. Evladım derdi. Alâ der efendim, babamız. Kattesellâh sirrûl. Sonra, artık Yusuf Aleyhisselam da dayanamadı yani. Eridi gitti, yollarda duruyor. Ne ne olmuş, etmiş. İşte evlenme şeyini kabul etti. Efendim, gönlünü hoş edelim. Diye ne yapacak yani yaşlı koca karı tipinde falan? Ezeli validemiz de işte, sen de Allah'ın peygamberisin duan kabul olur e, ne olacak? Dua et ben genç olayım. Dua etti Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla hep genç oldu. Aynı eski ilk sevdiği zamandaki sağlığına kavuştu Süleyha validemiz. E Peygamberlerin mucizeleri de aktır, dualarda da şey, Yapan Allah'tır zaten, yaratan Allah'tır. Celle Celal. Fakat ne olacak? Evlendiler.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 Ya şu anda şahit değilim. Gündüz efendim geleyim. He? Salı olsun Çarşamba çarşamba da hesap şey. <gülüyor> Allah Allah. Perşembe perişanlık. Cuma mübarek gün. <gülüyor> ne olacağız kardeşim ya? Dedi ki, Züleyha <gülüyor> Züleyha'mız dedi. Ya Yusuf'u. Ey Yusuf, inne ma kuntü uhibbuke kablen Ben onu tanımadan önce seni seviyordum dedi.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 Yusuf Aleyhisselam ne yapsın zaten kaç tane hapish yattı ya. Bir de şimdi böyle oldu. Dedi ben ne yapacağız Yusuf Aleyhisselam sonunda dedi ki: İnne Allah azze ve celle marani bidaliki ve akhbarani ennehu mukhrijun minki walidayni ve ja'ilu man bi yeyni. Ben sana dedi Allah'tan gelen bir vahyi söyleyeyim mi? Dedi buyur. Allah Teala buyurdu. Ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki siz birleşin.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 Çoğu Yakup Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra zaten İshak'tan sonra Yakup Aleyhisselam zürriyetleri hep peygamber olmuş. Şimdi demek ki sevgi, muhabbet ya Yusuf Aleyhisselam'a kavuşmak için her şeyini feda edip ölüme razı oldu ya canını veriyordu ama Allah sevgisi gelince ağır basıyor. Başkasına bir ne yapmıyor? Muhabbet bırakmıyor. Allah Teala'yı sevmenin alameti Allah Teala'yı sevmekle meşgul olmanın yolu nedir diyor? Allah'tan gayrı kaçırdığın hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Nerede bizde bu alamet? Araba çizilse üzülüyor, Cep telefonu çizilse üzülüyoruz. En ufak malımıza zarar gelse üzülüyoruz. Bir şeyimiz çalınsa üzülüyoruz. Hele ki çoluk çocuk Allah muhafaza tabii de ölçe falan hiç duramayız ya. Ne kadar üzülürüz. Üzülmemek elde değil ama esas derdin, kederin ne olmasın lazım? Allah'ın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 alim ulama falan falan vaziyet düzgün tip şekil güzel veyahut da dünya adamları son model arabalar son model köşkler saraylar en tel dantel takılanlar bilmem neler senin Allah katında kaç paralı kağıtırım var ne dua sen kabul olur acaba ya ne dua sen kabul olur acaba başına lanet yağıyor haberinde yoktur ya rabbi şunu yap desen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 Yani, nasihat ediyor. Şahri Hazretleri de bu nasihatleri tabii bize teyit ediyor, tehkit ediyor.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 hangi darlıktaki ölümü hatırlasa darlığını geniş eder Ama ve mazegar o Fiva hangi genişlikte ölümü hatırlasan geniş yeri dar eder öyle mi Sofrada 40 çeşit yemek muhabbet kırıla Çoluk çocuk torun toplu iyi bir ölüm meselesi falan Cık. Ulan ben bunları bırakacağım he, ayrılacağım falan bütün moral sıfır çok geniş bir yer bin metrekare bilmem ne?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 ve vima badel Ya Rabbi ölümümüzde de bereketler ihsan eyle, ölümümüzün sonrasında mübarek eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Hadis-i şerifte burada min zikril maut. Ölümü hatırlamayı çok yapın. Çok çok çok. Yani istersek bilmiyoruz bir papağan mı şey etsek. Papağana da bakmak zormuş ya. Ana adam diyor aldım diyor.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 Dünya mallarına karşı saadet verir. Hepsini bırakacağım, gideceğim. Niye ben bunu kazanayım diye helalarım demeden rüşvet alıp faiz yiyerek ateşe kendimi namzet ediyorum. Cehennemi tutuşturuyorum. Ondan sonra bana da kalmayacak. Zaten öleceğim, ayrılacağım. Hiç olmazsa helalden kazanayım. Cemaati kaçırmayayım, sohbeti kaçırmayayım, zikri terk etmeyeyim. Ahiretten geri kalmayayım. Dünya zaruret miktarı kazanayım yiyeyim. Ha, Haa. Onun için...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 Üzerinde kubbe yok, türbe yok. Onlar gelmiştir yani nakşi olarak. Sonra Murat-ı Hazretleri, İmam Rabbani oğlu İmam Masum'dan halifelik almış gelmiştir. Münzevi Hazretleri. Sonra İmam Masum'un halifesinin halifesi, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gelmiştir. O buradadır. Allah kabullen nur eylesin, derecelen hali eylesin. Yani var nakşi silsilesinden ama velakin ağırlıkta halveti celveti. Osmanlı Tarikatı'nda halvetiye, celvetiye. Ruhü beyan kanalı, Azim kanalı celvetiydir. Efendim. Ama e, Hadimi Hazretleri nakşibendiydir. Hadimi Hazretleri de bayağı eskidir yani. Mevlana Halid'den evvel. Buyuruyor ki, nakşibendi büyüklerimiz. Fesadatünen nakşibendiyyetü. Mühim mesele yani. Hadimi söylüyor. ve esrarav. Allah sırlarını, sırlarını takdis eylesin. Ya mürulün beyin yuğal, her nefes akıra nefes ve yakıt mu umra nefes, ki la Nakşilere göre insan her aldığı nefesi son nefes bilecek, her verdiği nefesi son nefes bilecek, ömrünü o nefesle bitirirse eğer Allah'ın gayri ile meşgulken ölmeyecek. Nakşi beni tarikatını görüyor musun? Her nefesi murakabe var, nefesi sana.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 Son nefesi düşünerek, bu benim son nefesimdir, bununla öleceğim düşünerek, bunda kendini, nefsini eritmen lazım. Mevla'nın zikriyle kendini mahu müstehırab bilmen lazım. Yani boğulup kaldığını düşünmen lazım. Zikir her tarafını kaplamış bilmen lazım. Fe innehu sevlaki, nasıl olsa yakında mutlaka Allah'a kavuşacaksın. Ve enel mümin muhibbu teala. Evet. Mümin Allah'ı seven kula derler. Madem en çok Allah'ı seviyorsun,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 kalbimizi tasfiye edip arındırmak nasıbıyla. Amin. Amin diyen dilleriniz nar cehennemden azade elis. Amin Allahum salli ala seyyidina ve Kur'an ciiz diyenler biz Kur'an'a bağlıyız. Hadis yok, sünnet yok diyenler mucizeyi nasıl kabul ediyorlar? Ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve Kur'an'dan başka mucizesi yoktur. Doğru mudur bu laf? Evet. He?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 Ay yarıldı mı yarılacak mı? He? <gülüyor> İslamoğlu'na göre yarılmadı. Halbuki Göveç Şakkal kamera ay yarıldı diyor Kur'an. Mucizeler 200 sene sonra imal edildi demiş İslamoğlu. Ya Resulullah vefatından sonra mucize kalır mı yav? 200 sene sonra nereden bunları uyduruyor? Ondan sonra böyle cevap vermiş.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 ve bütün ilim çeşitlerini böyle bellesin ezberlesin unutmasın hıfzetsin <gülüyor> Allah menni eseluke bi enneke mes'ul lem yus'al misluk ve la yus'al eseluke bi hak Muhammedir resulike sallallahu aleyhi ve sellem aman ya rabbim Sevgili Muhammed Mustafa'm hürmetine, dostun İbrahim'cem hürmetine, kelimin Musa'cem hürmetine, kelimen İsa'cem hürmetine, İbrahim'cem suhufu, Musa'cem tevratı, Davud'cem Zebur'u, İsa'cem İncil'i, Muhammed Mustafa'nın Furkan'ı hürmetine. Salavatullah ala nebiyyi ve ali Her vahiy ettiğin vahiy hürmetine, her hükmettiğin hak hürmetine, her isteyene verdiğin muradın hürmetine, dua duati esma hürmetine. İsmi maksun, gizli, meknun, tertemiz, mübarek, mukaddes, hayy, kayyum, celal ve ikram hürmetine.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 allah Teala Aziz bir de bu duayı o üç gün zarfında beş vakit namazdan farz namaz on beş vakit her farz namazın akabinde de duayı Allahümme diye başlayıp salavatla başlayıp amin dersin salavatla bitirirsin onlar burada da keşke her duayı yapsak otomatik yapmıyoruz hadiste ne varsa onu yazıyoruz ama size biz dua adabını kırk kere söyledik yani salavatsız, hamd, salavatsız duaya başlamayın sonunda da amin deyin mühürleyin dedik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 Evliyaullah Allah içinde Resulullah s.a.m. en çok gören, devamlı görüşen rüyalarını Resulullah s.a.m. emretti, anlat millete. Ya Resulullah bunlar inkar ederler, onlar inkar etse de ben onları izah edeceğim. Sonra bütün ümmete duyulacak nasıl olsa şimdiden sen anlat bari. Ben onu anlatacağım, şey, millete duyurutacağım buyurmuş. Ve o rüyalarla, işte onları tercüme ediyor. El-Mera hisan 40-50 sayfa sırf güzel rüyalar, zuhuratlarım diyor i̇bn Ebi Cemre, Kahire'de yatır, Evliyaullah'ın reislerinden, Meşrik'in i sultanı İbn-i i̇skenderi bile hikeme hikem yazan çok büyük meşhur veli Yazdığı kitab daha Kur'an olacak demiş, Kâd-i hikem -e Kur'an'ı Ebu Hasen-i Şazeli'nin halifesi, Ebu'l-Abbâs-i Mürsi'nin halifesi İbn-i i̇skenderi Evliyaullah'ın reisi yani Onu Resulullah'a gördürüyor aslında, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Meşrik'in i Mağrib'in sultanını ziyaret etmeyecek misin? Ya Resulallah öyle bir vasıfta kimseyi duymadım, tanımadım. Kimi buyuruyorsunuz? i̇bn Ebi Cemre'yi duymadım. onu ziyaret et. Meşrik'ın, mağribin sultanıdır. Ondan sonra İbn-i Hatayla İskender'i vasiyet ediyor ki, beni onun yanına gömün, hemen kabrinin karşısında. Ben gittim Karaafet'e ziyaret ettim. i̇bn Ebi Cemre burada, İbn-i Hatayla burada. Meşhur İbni Humam, Humam, Kadir'i yazan Kemal i̇bn Humam, o da vasiyet ediyor, İbn-i Atâilâ İskender'i kabirden onun Kur'an'ına cevap vermiş. Koca İbn-i Umam, Hanefi ile Şafii'yi birleştirecek kadar mezhepte güçlü. Daha Resulullah Efendimiz rüyada gördü, mezhepleri birbiri birleştirme, kalsın ikisi ayrı buyurdu. Yoksa iki mezhepi birleştirecek işte hatta. Kemal i̇bn Umam, Sivaslıların iftarı tabi Sivasi. Kemal i̇bn Umam da Kur'an okurken geliyor, İbn-i Ataylihan kabrini ziyarete görüyor Ayette, ve لَذْنَ شَكُوا هُدْ okurken, şakıylere gelince diye ayet, cehennem ayeti gelince, kabirden ses geliyor. اَمَّا فِ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 O kitabı dua no 1334 3. cilde 1422. sayfede bu Kur'an'ı unutmamak ve ilimleri unutmamak için yapılacak şey çok da basit ama Allah Teala amele muvaffak eyleye. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım aklımızla ölene kadar metalanmayı nasip eyle. Elden ayaktan düşürmesin. Gözümüzü, kulağımızı, bütün uzuvlarımızı bize bağışlasın. Allah'ım biz öldüğümüzde hala onları sağlam eylesin Allah. Allah'ım salli aleyhi ve sellem.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 ne gönüldükem Şermez, taahidikem Nebiyi Kem Muhammed, ﷺ. Ve seni müsteğhandık, senin bilâğ. Fıla hüner, fıla kuvvet, illa bîllâ İlâli ala azim. Allah ne serserikem ne helikul ile agili ve agili, maalim Allahümme Rabbena atina min lenā nuran veğfir lenā inneke ala kulli ve sellim ve barik ala şeydina Muhammedin Nebiyil Ummi el Habibil Ali el Kadre el Cahi fe ala ve sahbi Subhan ve Velhamdülüleke ya Rabbel alemin ilâ şerefi ruhun nebi te'ala aleyhi ve sellem ve vâli ve sâme şâh'nâ kafe'l-âraf Resmet-i-Gharimullah khâsatâim'l-âraf Ya Rabbi şühedâinâ amnil askeri ve şurdatâ-ı velâf Hadî'l-Mâvla-i'l-Emmâd el -Fâtiha.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 Ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn